tevhid ehli olarak yaşamayı ve tevhid ehli olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. Kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin karı olacağı günde Allah Azze ve Celle yüzleri ak olan o kullardan eyleksin. Allah Azze ve Celle bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın. Geçen iki derste yapmış olduğumuz sohbet Ehl-i Sünnet'in ışığında eğitim nasıl olmalı? dersimizdi. Bugün inşallah üçüncüsüne devam edeceğiz. Bir ve ikinci dersi hatırlayacak olursanız özellikle üzerinde durduğumuz edep, ahlak, hayde ve naslar üzerineydi. Ve sahabenin Allah onlardan razı olsun gelen emri bir an olsun tehir etmeden hayatlarına neydi? Geçirmeydi. İlmin edebi buydu. Bugün de inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen hafta vermiş olduğumuz örneklerden pasaj pasaj şöyle hatırlayacak olursak bir tanesi içkiyle alakalı ayet-i kerimeydi. Allah Azze ve Celle son haramlığına dair ayeti indirdiğinde Enes'in dediği gibi insanlar diyor bir an olsun ne yapmadılar? Tehir etmediler. Ya şunu da içeyim de Daha sonra ben bunu bırakayım ne yapmadın demedim. Ve Medine'nin sokakları olup olup sel gibi ne aktı? İçki aktı demişlerdir. Veyahut kıble meselesine baktığımızda bir tanesi sahabeler namazdayken geliyor mescide. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve Resuludur. Vallahi artık kıble mescidi aksadan mescidi harama doğru çevrilmiş demiştir. Arkaları dönük olduğu halde, rükkı halinde olduğu halde sahabeler ne yapmışlar? Kabe Hemen Kabe'ye doğru dönmüşlerdir. Bir an olsun ertelememişler. Ve ne yapmamışlar? Nasları sorgulamamışlardır. Çünkü şehadet gelmiş. Şehadetin akabinde ne yapmışlar? Hayatlarına geçirmişler. Veyahut yine hatayla yaptıklarına bir örnek vermiştik. İmam Nesai'nin Kitab-ı Liman'da naklettiği gibi Aleyhisselatü Vesselam bir gün namaz kılarken ayakkabılarını çıkarıp sola koyması, sahabelerinde ne yapması? Hemen çıkarıp sola koyması var. Namazın akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına ne diyor? Bunu neden yaptınız? Onlar diyor ki Allah'ın Resulü ayakkabılarla namaz kılınmayacağını zannettik. Biz de tehir etmek istemedik. Siz yaptınız hemen biz de hayatımıza ne yapalım geçirelim dedik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudiler ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla mesleriyle namaz kılmazlar. Siz onlara ne yapın? Muhalefet edin. Cibril geldi ayakkabımın altında necaset olduğunu söyledi. Ben bunun için ayakkabımı çıkardım diyor. Ama sahabeler Allah onlardan razı olsun ne yapmadılar? Hiç tehir etmeden direkt hayatlarını ne yaptılar? Geçirdiler. Yine Abdullah İbni Mesud'a sorulduğunda Allah ona rahmet etsin. Allah ondan razı olsun. Sen bu ilmi nasıl öğrendin diye sorulduğunda ne diyor? Biz Allah'ın kitabından 10 ayeti alır, öğrenir. Hayatımıza geçirmeden öbür 10'a ne yapmazlık? Geçmezlik diyor. İşte kardeşlerim ilmin edebi nedir? Budur. İlim amel etmek için öğrenilmelidir. Eğer ilim hayata geçirilmiyorsa onda birçok ne yapıyor? Sıkıntılar gündeme geliyor. Ve geçen hafta yine işlediğimiz son nasları hatırlayacak olursanız ki Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür. İmam Tirmiz'i de naklediyor. Amelsiz, i̇limsiz amel eden ne yapar? alarete düşer. Hristiyanlar gibi olur. İlmiyle amel etmeyen yahudileşir diyor. Çünkü onlar ne yaptılar? Peygamberlerini öldürdüler. Getirdiği şeyleri ne yaptılar? E işaret ettiler. Hristiyanlarsa、evet. ne yaptılar? Ruhvanlaştılar. Sufileştiler.、Evet. Allah'ın emretmediğini ne yaptılar? Hayatlarına geçirdiler. İşte bizlerse vasat olan Ümmetleriz, Allah Kitabında, Resulü Sünnetinde ne yapmışsa, Sahabe de hayatına nasıl geçirmişse, biz o şekilde ne yapma, amel etme mecburiyetindeyiz kardeşlerim. Geçen hafta en son Kitap ve Sünnetin gerekliliği üzerinde durmuştuk, İslami eğitimde gereklili adaplar. Bugün ona devam edeceğiz inşallah. Allah Azze ve Celle Kitabında mealen. <gülüyor> Kitaba sımsıkı sarıl, namazı dosdoğru kıl, çünkü Allah Azze ve Celle böyle yapanların amellerini zayi etmez diyor. Sıh. Aleykümselam ve rahmetullahi wa barakatim. İşte bu yüzden kardeşlerim, kitap ve sünnete sımsıkı sarılmalı ve bu konuda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamalıyız. Bakın, geçmişte Kabeği tavafeden insanların kıssasını Kur'an'da görüyoruz. Onlar çırlı çıplak Kabeği ne yapıyorlar? Tavafediyorlar ve tavafederken ne diyorlar? Burada utanma yok, burada sıkıntıma yok diyorlardı. Yani şeytan insanları aldattığında onlara öyle bir amelişte diyor ki adamlar amelin iş ne yapmıyor? Sorgulanmıyor. Abdurrahim teşekkür ederim. Ama bugün ben de inandım diyen insanların Ameline baktığımızda ilmiyle amel etmemişse veya ilim etmeyip de amele duyduklarıyla dökülmüşse birçok sıkıntılar ne yapıyor? Gündeme geliyor veyahut akıllı başlı bir soru sorduğunda adam göçüyor. Bugün yine aynı şekilde şeytan kendi avanlarını çok rahatlıkla ne yapabiliyor? Kandırabiliyor. Bir kadına soyun da soyunmaz. fıstık güzeli seçilecek karpuz güzeli seçilecek dedi mi ne yapıyorlar yine kandırıp insanların önüne şeytan ne yapabiliyor dikebiliyor Allah bizi de neslimizi de bu türlü hayatsızlıktan uzak kılsın kardeşlerim onun için kitap ve sünnete sarılmak gerekiyor fakat bunun da birçok bela ve musibetleri var şeyhin dediği gibi Allah şeyhe rahmet etsin Muhammed bin Abdülvehhab'ın bir parolası var neydi ilim, amel davet, davet ve bunun karşısında gelecek bela ve musibetlere sabır. sabır. Kitap ve sünnete sımsıkı sarıldığın zaman aynen Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın gelip yaptığı davetteki o ortam neyse bir Müslümanın başına da bugün aynı şekilde bela musibetler ne yapıyor? Geliyor. Ana babası dışlıyor, yakın akraba dışlıyor, sokaktaki dışlıyor, çalıştığı yerdeki dışlıyor. Adeta insanı ne yapıyor? Garipleştiriyorlar, saldırıyorlar. Ama kendi amellerine geldiklerinde saldırıma var mı? Her ne olursa olsun, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aynen diyor bir porsuğun, yani azgın akan bir nehirdeki porsuğun ağaç köküne sımsıkı sarıldığı gibi Kur'an ve Sünnet'e ne yapılır? sımsıkı sarılın ve ondan asla ne yapmayın? Bırakmayın diyor. Çünkü bu yolda kaldığınız müddetçe asla ne yapmazsınız? Sapıtmazsınız.、Diyor. Şimdi kardeşlerim geçmişe baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra sapan tayifelere bakın ki ilk çıkanlardan bir tanesi nedir? Harici dediğimiz insanlardır. Onlar ne yapmışlardır? İbn-i Abbas'ın dediği gibi Allah ona rahmet etsin. Allah'ın kitabını almışlar. Neyi bırakmışlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini bırakmışlar. Ve kafalarına göre tevhile gitmişler. İşlerine gelen ayete işlerine geldiği manayı yüklemişler ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini işlerine gelmediğinde ne yapmış? İnkar etmişlerdir. Yani hariciler hadisleri inkar eden insanlardır. Bunun da en büyük delili nedir? Bir gün kanimetleri dağıtırken Bukhari'nin ifadesinde Ali sallallahu aleyhi ve sallam'a bir tanesi ne diyor? Allah'tan korkuyor. Kime diyor? Allah Resuluna diyor. Ali sallallahu aleyhi ve sallam ona hatırlatıyor kim olduğunu. Gökten vahiy bana geliyor. Allah'tan kork.、E、göktekinin emini benim diyor. Hala Allah'tan kork diyor ve gidiyor. Bu da gösteriyor ki. Harici dediğimiz insanlar peygamberi bile ne yapmıyormuş? Tanımıyor. O giderken aleyhissalatü vesselam diyor ki Ömer diyor ki kellesini indireyim. Halit diyor ki karnını deşeyip bırakın diyor. Muhammed ashabını öldürüyor demesinler diyor. Ve diyor ki bundan diyor öyle bir nesil gelecek ki yaşları genç hülyaları bozuk. Puta tapan müşrikleri bırakacaklar müminlerle uğraşacaklar. okun yaydan çıktığı gibi veyahut bir rivayette hamurun kıldan ayrıldığı gibi bunlar ne yapacak? Dinden çıkacak diyor. Yine devam eden ziyadeliklerde onları gördüğünüz yerde öldürün diyor. Veyahut ben onlara erişecek olursam at kavminin öldürüldüğü gibi onları diyor odun doğrar gibi veyahut、yani、bir şeyler biçildiği gibi ne yaparım? <gülüyor> Biçerdim diyor. Onlardan diyor sizi kim öldürürse o cennettedir, şehittir diyor. Veyahut bir rivayette Bukhari'de, İbn-i Mace'de geliyor. Onlar cehennem köpekleridir diyor. Onlar kıldığı namazların yanında sizinkilerini beğenmezler. beğenmezler. Tuttukları oruçların yanında sizinkilerini ne yapmazlar? Beğenmezler diyor. Ve hatta diğer derslerden hatırlayacak olursanız Ali'yi şehit ediyor ne yapıyor? Allah'a hamd olsun diyor. Ali'nin ölümü benim elimden oldu diyor. Hanım.、Yani Onu getirdiği noktayı görür. Demek ki Kur'an ve Sünnet'in dışındaki her türlü söz, akım, düşünce insanı zehirlemek için ne yapıyor? Yetiyor. Demek ki hak olan taife neymiş? Kur'an ve Sünnet'e sımsıki bağlı olan. Çünkü karın ağrısı yapmıyor, baş ağrısı yapmıyor. Ne yapıyor? Sadece insanları senden soyutlayabiliyor. Çünkü dünyaya dalanlarla daldı mı bir insan ne yapıyor? Kur'an ve sünnete artık işine geldiği gibi bakıyor. Adam şimdi kredi mi alacak? Para mı çekecek? Geliyor sana soruyor sarmadı. Ben bulurum alacak fetba ediyor. Ondan sonra evlenecek şimdi yabancı bir ülkede giderken karıyı bırakıp gidecek. Çocuğu bırakıp gidecek. İçindeki niyet farklı. Diyor ki bu yaptığın haram, bu mutadan hiçbir farkı yok. Ben diyor bulurum tekvai diyor. Yani Kur'an ve sünnete insanlar ne yapıyor? Artık nefsine hoş geldiği gibi bunların hepsi nedir? Sıkıntıdır. Kur'an ve sünnete uyma nefse değil, nefse ağır bile gelse ki gelebilir, mümkündür. Onu hayata geçirmekle mümkündür. İşine geldiği gibi. Değil kardeşler. Allah bizlere hayır versin, hayirden ayırmasın. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başınızda diyor, habeşti bir köle dahi olsa, çarpık bacaklı, ince, yani saçı kömür gibi olsa, derisi kömür gibi bir olsa, ona muhakkak ne yapın? İtaaat edin. Ben size takva alı olmanızı ne yapıyorum? Emre diyorum. Bize düşen nedir? Budur kardeşler. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emrettiği budur. Ta kevser havuzuna kadar birbirinden ayrılmayacak iki ana esas var. Neydi bu? Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın cümledidir. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla ne yapmazsınız? Sapıtmazsınız diyor. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Bakın Allah kendisinden razı olsun, İmam Ahmet, Kur'an mahluktur dediklerinde, kendisine tartışmaya gelen insanlara kesinlikle iltifat ne yapmamıştır? Etmemiştir. Veyahut Müslüm'ün naklettiği ifadede Muhammed İbni Sir'in, Allah ondan razı olsun, ona geliyorlar, ey şey, şu ayet hakkında ne dersin, bilmiyor. Şu hadis hakkında ne dersin, bilmiyor. Şu mevzu hakkında ne dersin, bilmiyor. <gülüyor> o gittikten sonra talebeleri diyor ki ey şair、şey, sen ki bütün ayetlerin uzun sebebini bilen birisin. Neden bunlarla tartışmadın? Muhammed ibn Sıri ne diyor? Kalbin, onların diyor benim kafama nerede, aklıma şüphe atacağını neden bileyim diyor. Halbuki kendisine değil, orada zayıf ilmi küt insanlar var mı? Onlar. Onları ezmemek için. o sözü ne yapıyor? Kendi nefsine diye söylüyor. Halbuki Muhammed İbn-i Sirin'e bakıyorsun, onların tek tek yakaladığında canlarını okuyan, reddiye veren birisi. Ama o şahıslar ne yapıyor? O meclise gelerek, orada tartışmaya gidiyorlar. Yine Ömer bin Abdülaziz'e baktığımızda, Aleykümselam ve Rabbim, bir tanesi geliyor diyor ki, Ebu Abdurrahman diyor, gel seninle tartışalım. Veli kapının ağzına oturma da kolay kaçma. Şöyle gel. Hoş、evet, geldin. Hoş geldin. Gel diyor Ebu Abdurrahman, seninle tartışalım. Ne diyor Ömer bin Abdülaziz? Ben dinimi biliyorum diyor. Kim diyor dinini tartışmaya açarsa, Çok fikir değiştirittir. Sen gittiğini aradın. Bunlar bizim için nedir? Ölçüdür kardeşlerim. Bunlar bizim selefimizdir. Allah onlardan razı olsun. Yine Şeyhülislam İbn Teymiye, Allah ondan razı olsun, şöyle diyor: Kim ilimde hakkında konuşmasını şunlar üzerine bina edersen, yani kitap ve sünnetin usulleri ve fururları ile. daha öncekilerini nakleden esirler, eserler üzerine bina ederse o insan diyor nübüvvet üzerine isabet etmiş olur diyor. Yine kardeşlerim bir vakıada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün en yakın imam darimi de bulursunuz. <gülüyor> bir gün sohbet ederken Ömer İbnül Hattab gidiyor Yahudilerin elinden Tevrat'tan bazı sayfeler alıp geliyor. Ey Allah'ın Resulü, kitap ehlinin diyor, inen vahyinden, Allah'ın kelamından sana okuyayım mı? Hiç Peygamber Aleyhisselam'ın yüzüne bakmadan tutuyor, o kağıttan bir şeyler okuyor. Kafayı bir kaldırıyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü kıpkırmızı olmuş, boyun damarları şişmiş. Hemen Ömer elindekilerini bırakıyor. Vallahi diyor biz Allah-ı Rabb'e Dini İslam seni de Peygamber olarak Resul olarak tanıdık deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sakinleşiyor ve ne diyor? Vallaahi diyor kardeşin Musa aranızda olsa、evet. ve getirmiş olduğum şu vahye tabi olmasa amdolsun ki o da yoldan çıkmış sakınlardan olur diyor. Bugün bakın birçok tefsir adı altında cinayetler işleniyor. Açıyorsun bir tanesine bakıyorsun. İşte Tevrat'ta şöyle geliyor diyor. İncil'de böyle geliyor. Ya Kur'an'da sünnette ne geliyor? Hak geldi batıl, zahil, zahil oldu. oldu. Sen ne anlatmak istiyorsun? Veyahut aynı adamın ki adam denir mi bilmiyorum. O da tartışılır. Tefsir adı altında yazmış olduğu esere baktığında mesela Allah göktekinin sizi azap etmeyeceğinden emin misiniz ayeti. Şimdi bak, tefsir adalında cinayet işliyor. Güneş battı, bura karanlıkta. Şimdi bura yer mi, gök mi diyor? Gök nerede? Şimdi oraya göre yer nerede, gök nerede başlıyor şimdi Polymie. Yok diyemiyor. Allah semada değildir diyemiyor. Ama sana ne yapıyor? Dedirtmeye çalışıyor. Dedirtmeye çalışması da nedir kardeşlerim? Hep oradan buradan aldığı mesellerle. Halbuki Kur'an ve sünnete gitse, sahabenin yoluna gitse bu sıkıntı ne yapmayacak? Olmayacak. Kendi görüşünü de ne yapamayacak? Oraya sokamayacak. Aynı şahsın Enbiya 54'den 65'in ayetin tefsirine bakıyorsunuz. Orada ne diyor? İbrahim Aleyhisselam'la alakalı bir kıssa var. Orada Allah Hak Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Bukhari Müslüman'da geçen bir rivayetiniz ikli ediyor. İbrahim üç yerde yalan söyledi. Şimdi tefsir adı altında adam yazmış, bir peygamber asla yalan söylemez. Kim akladı İbrahim Aleyhisselam? Kim yalancı oldu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi onu aklayacak sırayla gidiyor. Bukhari Müslüman gibi rivayet perestler bunu uydurmuştur diyor. Kim şimdi gitti yoldan? Bu kare Müslüman gitti. Onların güvenleri de gitti bir adamın sözüyle. Allah Resulü ne oldu?、Ahli. Ahlandı. Şimdi bu noktada bırakıyor bir kaydesiyle diyor. Eşarının kaydesidir bu. Hadis ne kadar sayı olursa olsun, Ravi'ler ne kadar sihka güvenler olursa olsun, aklı ve mantığa uymadıkça hadis alınmaz diyor. E bir adam, sen eşarını bilirsin. Ben eşariyim de, ben aklıma uymayanı almıyorum de. Niye peygamberleri birbirine tutuşturmuyor? Onu yalancı değil, o yalancı. O yalancı değil, o yalancı. Dersen, o zaman ne oluyor? İşte Kur'an ve Sünnet'in dışına çıktığında insana muhakkak ne yapıyor? Bu müşkilata götürüyor. Allah bizlere hayır versin, hayrdan ayırmasın. Demek ki kardeşlerim, üzerimize düşen birinci adap neymiş? Kitap ve Sünnete sarılma çünkü bu dinin edeplerindendir ve gereklерindendir. Bunun dışına çıktığımızda çıkalım, çıkalım mı? Cehenneme çıkarız. Nereye çıkıyorsunuz? Allah'ın isim ve sıfatlarına şöyle bir bakın. Kuran ve Sünnetin dışına çıktıklarında, akl akıllarını devreye soktuklarında veya akıllarını aldıklarında, Allah aşkına, Allah Hazire ve Cenenin Neye benzetildiğinde şu topluma bir bakın. Açın. Tasavvufçular neye benzetiyor? Yani dilimin bile zikredemeyeceği,、yani、ahlakımın almayacağı birçok şeye benzetiyor. Kainatta gördüğünüz her şey. Yani bunu kim yarattı? Allah. Bunu kim? Allah. Öyleyse bu Allah'tan nedir? Bir parçadır diyorlar ve gelen ayet ve hadislerden öyle bir tevil ediyorlar ki şeytan bile şaşer. Veyahut kimileri de tamamen sıfatları ne yapıyorlar? İnkar. İnkara gidiyorlar. Demek ki Allah'ın verdiği akıl ne kadar büyük bir nimet olsa da vahiysiz bu ne yapmıyor? Aynen İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi İbrahim Aleyhisselam ne diyor? <gülüyor> Yıldıza bakıyor. Galihazer Abbi diyor. Ay çıkıyor. Aynısını diyor. İşte bu benim Rabbim diyor. E, sonra güneş çıkıyor、evet. aynısını diyor şimdi şu yaşamış olduğumuz toplumda tevhid akidesiyle Kasım dese ki ay benim Rabbim ne dersiniz? Delirmiş derler ya günah kalem bundan kalıyor Söyleye sensin sen bir sus <gülüyor> <gülüyor> Kafir demir değil mi? Bak İbrahim Aleyhisselam bu sözü söylüyor ama akabinde İbrahim Aleyhisselam en son ne diyor? Ben doğan vatanları ne yapmam?、Beğendim. Sevmem. Kavbimin eş koştuklarından da biriyim. Muhakkak Rabbim bana kendini ne yapacak? Tanıtacak diyor. Demek ki kardeşlerim fıtratın verdiği de bir yere kadar. İbrahim aleyhisselam burada ne yapıyor? Aklıyla karanlıkta ve yukarıda Allah azze ve celle'yi arıyor. Yani aklı o kadar yetiyor. Ama sonra diyor ki Allah'ım bu yok. Sen bana kendini tanıtmadıkça ben seni ne yapmam bilemem. Demek ki vahye muhtaçız. Öyleyse vahisiz biz hiçbir zaman ne yapamayız, adım atamayız. Yine Şura suresinde Allah Azze ve Celle Resulülân ala kulli indirmiş olduğu ayette ne diyor? Allah hiç kimselen karşılıklı konuşacak değildir. Ya bir elçi gönderecek ya da ilham yolu ilan diyor. Veya ot Sen daha önce din nedir, iman nedir, kitap nedir? Bilmezdim. Biz sana öğrettik.、Diyorum. Öyleyse kardeşlerim ne kadar fıtratımızı korursak koruyalım bu sadece vahyi güzel anlamada nedir? Bir ölçüdür. Vahyin önünde nedir? Değildir. Bugün ne kadar akıllı olduğunu insanlar söylese de kimi kaderi olmuş, kimi eşari olmuş, kimi cehmi olmuş, kimi Olmuş bir şeyler ama anlatabildim mi? İyi bir Müslümanlığı ne yapamamış? Yakalayamamış. Allah bizlere hayır versin. Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılanlardan eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini fiillerini kabul eden ve bir fiil hayatına geçirenlerden eylesin. Çünkü nasda buna sarılan asla ne yapmaz? Asla Sapma. Ama başka sözlere gittiğinizde ne var? Ben bilmem diyor. Merkez bilir diyor. Merkeze gittiğin zaman doğru ya öbür fırına gidiyorsun ya öbür fırına gidiyorsun. Kırlarını da de ya denize atıyorlar ya da toprağa. Evet. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. İkincisi ise eli sünnetin ışığında. İlmin adaplarından birisi de ilmi ehlinden almak kardeşlerim. Ehil olmayandan ilim aldığınız zaman ne yapar? Hem sapar, hem de saptırır diyor. Bugün bakın şu toplumda insanlar bir araya gelmeyi becerebiliyorlar. Sohbet halkalarını da oluşturmayı ne yapabiliyorlar? becerebiliyorlar. Ama kimine baktığınızda işte neycisiniz? Biz Kadir'iyiz kardeş diyor. Başka öbürü işte biz uşakiyiz. Öbürü biz şucuyuz. Biz ne yapıyoruz? Şunu okuruz diyor. Öbürü biz de yazarız diyor. Öbürü şunu yaparız diyor. Ama hiç böyle Kur'an ve sünneti gündeme getiren insanları doğru dürüst ne yapamıyorsunuz? Göremiyorsunuz. Gördüğünüz zaman da onların adı ne oluyor? Radikal. aşırıcı. Bunlar sakallı. Bunlar boğaz keser. Kan akıtır. Ne yapıyor? Demek ki İslam'ı gereği gibi anlatamayınca İslam'ı gereği gibi yaşantımıza da dökemeyince taviz vere vere Müslümanları da birileri çok rahatlıkla taklit ederek İslam'ın adını karalamaya ne yapabiliyor? Çalışabiliyor. Öyleyse kardeşlerim Peygamber Efendimiz nasıl ashabını eğittiyse Bu toplumun da eğitimi aynı yoldan olmadığı müttetçe islah olması nedir? Mümkün değil. Onun için ilmi güvenilir insanlardan almak gerekir. Çünkü Müslüman'ın Allah alem dört ne olur ifa ettiği mukaddime'de Muhammed ibn Sır'in sözü şüphesiz ki bu din bir ilimdir. Öyleyse kimden aldığınıza ne yapın? Dikkat Çok dikkat edin. Bakın şimdi bir kitap okuyorsun bilmem neredeki işaretler diyor. Ya hocam diyor kitap çok güzel diyor. İlahı anlatıyor diyor. Rafı anlatıyor. Dini anlatıyor. La Kur'an ne anlatıyor? Baştan sonra sen Kur'an'ı okudun、mu? orada bir sürü işaret var. Namazı dosdoğru kıl diyor. Bu bir işaret değil mi? Zekatini ver diyor. Bu da bir işaret. Hacca git diyor. Gücün yeter. Yol emniyeti de yoksa diyor. Hayahı dönmüşsün. Anaslan fark etmez diyor. Arama bakma diyor. Değil mi? Şöyle yap, şöyle yap, bak işaretler var. Ama Allah Azze ve Celle kitabında iblisten kendi arasındaki münazara bize bildiriyor. Ne diyor iblis? Andolsun ki diyor senin indirdiğinden insanları ne yapacağım? Uzaklaştıracağım diyor. Ne yapıyor bugün? Adam namaz mı kılacak? Geliyor. Namaz hocası diyor. Ya namazın hocası Peygamber Aleyhisselam değil mi arkadaş? Adamın önüne koyuyorsun bak diyor. Hadislerle namaz kılma şekli Nasruddin Elba. Bu kim diyor? Ya adam işte yazmış. Hadisleriyle getirmiş. Önünde kıl işte. Olmaz. Niye? Namaz hocası. Kimi? A ise A'nın. B ise A'yı kabul etmiyor. B'nin. C ise A'nın. Cehennem. Bir gün kitap fuarına gittim dedim. Şiaların bir kitabını gördüm namaz kılma diye. O aldım. O da bir, ayrı bir kişis.、Yani, o da çok farklı bir şey. Böyle hazır ol da duruyorlar. Önlerinde bir taş var. Cemaatlan gideceklerse bebe geçiriyorlar. Biri burada duruyor. Hani düdük çalan yat kah aynı. Allah o evperi. Bebe gidiyor onlar da gidiyor. Ya、yani, niye çocuk kıldırdı o masum diyor? Ya günahkarsa namazıkılı da arın kardeşim. Yani kitap ve sünnetin doğru öğrenilmesi ve öğreten insana da ne yapma çok dikkat etmek gerekir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Bukhari'de gelen rivayette Allah Azze ve Celle ilmi diyor aranızdan söküp almaz diyor. Lakin ilmi alimleri kabz ederek alır diyor ve Alim kalmayınca da insanlar cahilleri baş edinirler. Onlar da hem sapar hem, hem de sattırır. Şimdi sohbetten önce bir sigara mevzusuna dokandım hatırlarsanız. Bir tane deli vardı, cinli deli raporlu. Böyle bir sigara risalesi yazmış. Sigara haram değildir diye. Eskiden Fransızların, İngilizlerin dergilerinde falan geçen ifadeleri almış. Şimdi geçen bir şey arıyordum internette, baktım sigara resalesi yine aynı cinli. Çubuk bilmem ne abadım, abu diğim diyor bir şey diyorlar. Senefin ne kadar hocası varsa hepsinin sigara'ya cevaz verdiğini söylüyor. Şimdi bu resale ne için yazılmış? シェフモフィラーのシェフピンバザーのシャンキティアのシェフティア on ェフテのシのシェフティアのシェフティシェフティアのシェフシェフティアのシェシェフテティアのシェフティのシェフティのシェのシェフティアのシェフティアのシェフティアのシェフティアのシェフのシェフのシェフティアのシェフティアのシェフティのシェフ <gülüyor> e şimdi demek ki insanlar küçüklere, <gülüyor> cahillere ilim almak için giderse onlar hem sapar hem de saptırır. Allah bizlere hayır versin. İlimsizce fetva verip insanları sapturanlardan eylemesin. Çünkü kardeşlerim dalâlet üzere olan bir alim fetva verdiği zaman insanlar ne yapar? Sapar. Bugün günümüzde bakın. Şu toplumda、e, o kadar çok meseleyi alimler saptırdı ki düşünün bundan daha önce kredi, faiz bu kadar cazip miydi? Mi? Tuttu Hayrettin Karaman diye bir adam bundan 20 sene önce vade farkı helal dedi. İnsanlara bu cazip gelmeye başladı. Sonra o Yaşar Nuri mi? Yaşar Nuri mi? Neyse. Bursa Ticaret Odası tuttu buna bir konuşma yaptırdı. Faizin alışveriş gibidir dedi. Yani faiz haram değildir. Aynı Yahudilerin dediğini dedi. Bu adamlar meşhur oldular. Aradan yıllar geçti. Şimdi nasıl bir fetva verdiler biliyor musunuz? Ev alma evlenmek için. Evlerine. Ev alma ve araba alma zorredir. Bunlar için kredi çekmenizde faizli bir şey almanızda hiçbir mahsus yok dediler. Şimdi bunların verdiği fetba kimleri bağlıyor? Hep inanıyorum diyen insanlar bunlara bakar. Zaten gavurların böyle bir müşkülatı yok ki. Onlar zaten sevgi sefası içinde. İnandım diyen insanlar da bunların peşinden ne yaptı? Gittiler. Demek ki insanları hem sapıyorlar hem de saptırıyorlar. Öyleyse kardeşlerim kimden ilim aldığımızda ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Deminki misali de hatırlayacak olursanız Ömer, Allah kendisine rahmet etsin. Tevrat'tan ayetleri okuduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Kardeşim Musa aranızda olsa, benim getirdiğime tabi olmasa, andolsun yoldan çıkmış sapkınlardan oldu. Öyleyse Buna ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hak yoldan ayırmasın. Bu da ilmin edeplerindendir. Ee... Aleyküm selam Allah'ım. Bugün toplumda insanların sapması, her yeni çıkan bir akıma kulak vermesi, heyecanla hareket etmesi, Kitap ve Sünnetteki paralel gelen meselilere bakmayıp ortamı güzel koknuyamaması, heyecanlan hareket etmesi hiçbir zaman İslam'ın işine ne yapmamıştır, yaramamıştır. Tamamen İslam dışı insanlara ne yapmıştır ekmeğine yağ sürmüştür, ama hiçbir zaman İslam'ın dediğini yapmamış olmamıştır. Allah bizlere hayır versin. Bakın, Allah kendisinden razı olsun. Ebu Davut'un zannedersem 162, 163, 164 ne、no、olur rivayetleri abdest babında Ali ne diyor? Eğer İslam dini, rey dini, akıl dini olsaydı ne yapardım? Ben ayağımın altına mest ederdim. Çünkü en çok kirlenen yer neresi? Orası. Ama ben ondan ayağının üstüne mest ettiğini gördüm diyor. Öyleyse kardeşlerim dinde aklıyla hareket eden, rey ile hareket eden insanlara alim gözüyle ne yapmayacağız? Bakmayacağız. Allah ve Resulü'nden ne geliyor öğretiyorsa tamam. Ama bu da benim görüşümdür. Bu da böyledir diyorsa o kendine ne yapıyor? Bir fırka açıyor ki o da aşmıştır. Evet. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah'ın Haricilerin kıssasına baktığımızda aynı şekilde、e, ne yaptılar? Peygamber aleyhisselamın sahabesinden ileri gelenleri o zaman aralarında çokken onlara ne yaptılar? Hariciler. Hep terk ettiler. Kendileri gruplaştırdılar. Sahabeleri tekfir ettiler biliyor musunuz? Osman'ı öldüren kim? Yine bu taifeler. Ali'nin karşısına çıkıp savaşanlar kim? Yine bunlar mızdaklarının ucuna Kur'anı takarak, Ali'nin karşısına çıkarak Allah'ın Kitabı ile Hükmet diyen kim? Hep kendilerini ilim ehli gören, Kur'an bize yeter diyen, kendi kendine fetva veren insanlar kardeşler. Ama Ali ne yapmıştır? Allah'ından razı olsun. Söylediğiniz söz doğrudur ama siz bununla batılı talep ediyorsunuz diye iphpsini kellesine vurmuştur. Hatta o kadar kızmıştır ki derin derin hendekler kazmış, ateşi doldurmuş, harcileri grup grup içine atmış. İbn Abbas Allah'ına rahmet esin haber alınca Ali'ye haber göndermiş ve demiş ki ateşler ancak Allah Hazretleri bu şekilde ne yapma onların öldürülümüne sebep olma demiş. Ali de onların boynlarını koymuştur. Allah bizlere hayır versin demiştir. E.、Evet. Demek ki ilimde kimden aldığımıza ne yapacağız çok dikkat edeceğiz kardeşlerim. Eğer bunlara dikkat etmezsek nerede gözümüzü açtığımızı ne yapmayız bilemeyiz. Eğer bir bidat ehliyse bir dalalat ehliyse seni de götürecek yeri ancak nedir? Dalalattır. Düşünün şimdi her sohbetin başında ki ben Türkçe başlıyorum biliyorsunuz Arapça baştan birim. Kutbetir Hace diye bir dua okuyoruz. Sözlerin en güzeli Allah'ın Allah kelamı. Yolların en güzeli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. İşlerin en kötüsü sonradan dinde sonradan, sonradan icat edilen.、E, gittiği yer neresi? Filnar Ateş.、e, diyor. Ateştir diyor. Şimdi bu toplumda alim geçinen bazı insanlar bidatın hayırlısı olduğunu söylüyorlar mı? E Aleyhisselatü Vesselam her bidat ateştedir diyor mu? Diyor. Ya ateşin hayırlısı olur mu? E cinliyse mi olur tabi. Sigara yakmaya ihtiyacınız olur. Ama Müslümansa olmaz mı? Evet.、Eh, Allah bizlere hayır versin. İlmiyle amel eden Rabbani alimleri Rabbimizlere nasip etsin kardeşlerim. İbadetle ilgili eğitime baktığımızda bu da bizim için nedir? Önemlidir ehl-i sünnetin ışığında baktığımızda. Bu da nedir? Toplumda bir çocuğun namaz yaşı kaç? Evet. Evet. Kitap sünnete göre demedim. Ya, yaz olsun kılarsın. Uğur bitsin kılarsın. He, liseyi bitirir kapanırsın. Bu türlü bir eğitim var değil mi? ama ibadetteki eğitime baktığımızda çocuk yedi yaşına geldiğinde ona namazı ne yapın emredin. emredin diyor. Şimdi bir çocuk ufacıkken daha doğduğunda pulanene okunuyor, ezan okunuyor. Ağzına hırmandan ne yapılır? Çiğdem yapılır. Ona dua ediliyor. Ve bu çocuk ne yapıyor? Erkekse erkek giysi, kadınsa kızsa kız giysiyle ne yapıyor? Büyüyor. Yine Ehli Sünnet'in eğitimi ışığında erkek ve kız çocuğu veyahut kız kıza erkek erkeğe bir yatakta arada engelsiz yatmayı ne yapıyor? Yasaklıyor. İbadetlerdeki adabı anladınız mı? Ya bu küçüktür ya da bu şöyledir ne yapmıyoruz? Dinde neyse onu hayata aynen ne yapmak? Geçirmek zorundayız kardeşlerim. Peki bugün E, kaç yaşına gelmiş çocuklar namaz kırıyor mu koca koca çocuklar?、E, Küçükte bıraktığını, büyütte ne yapmıyor? Almıyor.、E, okula gidecek, imtihanıma veyahut yola gidecek saati kuruyor. Çocuğu kaldırıyor, namazı oluyor, ne yapmıyor? Kaldırmıyor. Niye kaldırmıyor? Ceza, güya, ahirete erteleniyor. Halbuki senin o çocuğunun fıtratını bozmaz. dinini öğretmemen aynı zamanda kendine ne yapıyor? Düşman olarak yetiştirmene sebep oluyor. O çocuğu sen dinin emrettiği şekilde eğitsen sana üf bile ne yapmaz? Demez. Büyüğünü küçüğünü ne yapar? Bilir. Helalı haramı ne yapar? Bilir. Ama sen ona namazı öğretmezsen eğitim olarak bu çocuk onun dışında her şeyi ne yapar? Öğrenir. Öğrenir. Allah bize hayır versin. Bu da gösteriyor ki demek ki çocuğun eğitimi ne yapıyorsun? Ufacık yaştayken yani yazın aman git şurada Kur'an öğren nasıl öğrensen öğren veya şuraya eğitime gönderdin nasıl eğitirlerse eğitsin yok. Hiçbir zaman eğitimi bir aile ne yapmayacak? Bırakmayacak. Çocuğunun üzerinde olacak. Yine kardeşlerim oruca baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam farzın dışında ayda en az üç gün oruç tutmayı ne yapıyor? Tavsiye ediyor. Neden? Çünkü gelen rivayette Rabbim bana şöyle buyurdu diyor. Kulum bana fazlarla yaklaşır. Nafilelerle daha çok yaklaşır. Sonra gören gözüm, tutan elim, yürüyen ayağım meselesi. Ne olur diyor. Demek ki Allah'a yaklaşma neyle oluyor? İbadet. İbadetlerle oluyor. Adam gidiyor bir rivayet okuyor. Ne ciddi bir adam geldi. İşte ne dediği belirsizdi. Sonra bir dinledik ki baktık. Ey Allah'ın Resulü senin elçin geldi bize. Günde beş vakit namaz olduğunu söyledi. Bunu sana Allah mı emretti? Evet. Bundan başka var mı? Dilersen nafile diyor. İşte orucu soruyor. Zekatı soruyor. Allah Resulü hep dilersen nafile diyor farz işinden. Adam giderken ne diyor? Ben diyor buna ne eklerim ne de çıkarım. Allah Resulü ne diyor? Ali sallallahu aleyhi ve sallam eğer sözünde durursa cennet ona hak tür. Adam diyor ki ben bunu yaparım yeter diyor. Ama bakın Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve sallam bizim için nedir? En güzel örnek. Farzların önüne muhkimken ne yapmış? Önne veya arkasına eklediği namazlar var veya bir heyet geldiğinde kılamamışsa öbür vaktin önünden onu ne yapmış? Kılmış. Veyahut vitri bir gün uyumuş kalmış öğleden evvel on iki rekat kılmış. Devamlı kıla geldiği nafile ibadetler varsa bunu ne yapmış muhakkak yerine getirmiş. E bir Resul dahi bunu yapmışsa bize düşen nedir? Bununla amel etmek kardeşlerim. Çünkü insan amel ettiği müddetçe Allah'a ne yapar? Daha çok yaklaşır. Bir de şöyle düşünün. Ee, sadece farzları işleyen bir insanlanlı şeytan daha çok oynar. Nafilelere de çok dikkat eden insanlan. Hangisini? Çok amel yapan mı? Düşün şimdi nafile namaz kılan, sünnet kılan bir insana farzlar zor gelir mi? Nafile oruç tutan bir adama Ramazan ayı zor gelir mi? Gelmez. Öyleyse bedeni de ibadete ne yapacaksın? Yoracaksın. Eğer ibadete yormazsan zaten bu ne yapacak? farklı yerlerde bu enerjiyi muhakkak harcayacak. Evet. Yine kardeşlerim, davetin de eğitimi gerekir. Ki bu konu çok çok önemlidir. Ee, aslında tüm bu konular karmaşık konulardan da bir tanesidir. Bizim toplumda insanlar diyor ki, her、e, yiğit, her yiğitin bir、Doğru. yoğurt yiyişi vardır derler. Doğru. Her ahçının bir tat tamağı vardı. Doğru. Kimi işkembeyi tereyağlı yapar, kimi şöyle yapar. Kimi mantığı değişik yapar ama bu din kardeşlerim. Bu din tek elde davet eğitimi dediğimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam örnek alınmadan yapılırsa bu ne yapmaz insana? Vermez. Topluma da ne yapmaz? Fayda vermez. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ayeti kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor bakın. De ki işte bu benim yolumdur. Ben Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar ancak hak yol üzerinedir diyor Yusuf 108'de. Allah'a davet çok büyük bir iştir kardeşlerim. İnsanın sözü, fiili, takliri davette hep örnek alınır. Nasıl davetçi konuşuyorsa, argo konuşuyorsa insanlar da argo konuşur. nasıl yürüyor böyle yolda aynı yürür. Nasıl şaka yaptıysa aynı yapar. Öyleyse davetçinin kendine ne yapması çok dikkat etmesi gerekir. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ı sahabe anlatırken nasıl anlatıyor? En ince detayına kadar. Niye? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine ne yapmış? Çok dikkat etmiş. Bugün o kadar çok insan var ki sohbet adı altında mangalda kül bırakmayan seminerler yapan Konferanslar yapan insanlara otelde topluyor, denizde topluyor, bilmem nerede topluyor ama aynı safta namaz kılıp çekildikten sonra kalplerinde huzur, kuvvusu ne yapmıyorlar? Duymuyorlar. Neden? Çünkü davetten yaşantar arasında bir ne var? Çelikler var. Müslüman dilinde ve elinde nedir? emin olan insandır. Daha Müslümanlar birbirlerinin dillerinden, ellerinden ne yapamıyor, emin olamaz hallere düştüler. Öyleyse kardeşlerim, davet çok önemli ki davetin davetin de eğitimi gerekli ve davetin eğitiminde de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna bağlı kalmak gerekir. Bunun temelleri vardır. Bu davetin temellerinden birincisi, her gelen peygamber Ne yapmıştır? Tevbe edeceğiz. Evet. Yani davette birinci kural ne yapacağız? Evet. Allah'a davet edeceğiz. Tamamen hiçbir çıkar, hiçbir şeyi duymadan insanları ne yapacağız? Allah'a davet ediyoruz. Bu birinci temeldir kardeşlerim. Ve bu ibadetler için de geçerlidir. Bir ibadetin geçerli olması için iki esas vardır. Birincisi ihlas, ikincisi、Fakir、şünnete、Allah. uygunluğudur. Eğer bu böyle değilse bu amel nedir? Fasık bir ameldir, batıl bir ameldir. İşte davette de bu ilk şart nedir? Allah'a davet edecek. İkinci şart nedir? Yine ibadetlerde ne vardır? İhlas. İhlas da olmak zorundayız. Çünkü insan, insanların kendisini övmesini Veyahut teşekkür etmesini ne yapmayacak? Beklemeyecek. Ya ben bunlara şunu anlattım, ben bunu öğrettim de bana bunu yaptı. Ne yaparsa yapsın. Hangi peygamberin arkasındaki insanlar ona iyilik yaptı? Taş atanı var, kanını döken var, boğazı kesilen var. Öyle değil mi? Veyahut ateşe atılan var. Peygamberlerin görevi Allah'a insanları ihlaslı bir şekilde ne yapma davetdi. Davetçinin görevi de nedir? Ateşe atılısada, kabul görse de, dışlansa da, işkence görse de, insanlardan hiçbir şey beklemeden ne yapma Allah'a davetdir. Bu olmadı müttetçe hiçbir zaman ne yapmaz, fayda vermez. Mesela Allah kendisine rahmet etsin, Ahmet hapiste iken. kendisine diyorlar ki şu iki kelimeyi söyle kurtul. Bu iş geliceden kurtul. Ne diyor Ahmet? Ne diyor Harun Hoca? Şahedeki insanları gösteriyor. Evet. Herkes diyor benim ağzımdan çıkacak kelimeyi bekliyor. Evet. Eğer ben sapıtırsam hepsi sapıtır. Demek ki davetçi ne yapacak? Başına ne gelirse gelsin söyleyecek. Hangi şartlarda olursa olsun ki Ahmet'e bu söz ne zaman söyleniyor biliyor musunuz? Bağırsakları artık dışına çıkmış. Zincirle vurmuşlar. Yarılmış. Bağırsakları dışına çıkmış. Artık kurtul diyorlar. Yani söyle şu sözü, kurtul. Ahmet şöyle dışarıdaki insanlara bakıyor. Eğer ben bu sözü söylersem bunların hepsi ne yapar? Benim yüzümden sapıtır ve ben bunun hesabını Allah'a benememdir. Ve o bir alim bir çocuğun buzda kaydığını görüyor. Ey çocuk dikkat et diyor. Ayağını kayarsın, kırarsın. Bir şey olur. O çocuk diyor ki, ey imam diyor sen kendine dikkat et diyor. Senin ayağın kayarsa ümmetin ayağ kayar diyor. Evet kardeşlerim demek ki davet neymiş çok çok önemlidir. İkinci şey ise peygamber efendimizi söz fiil ve Harekette tamamen <gülüyor> adını adıma ne yapma uyma. O terk etmişse sen de terk etme. Mesela Mekke toplumu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamı、e, durdurabilmek için ona bir teklifte bulunmuşlardı hatırlıyor musunuz? Bukhari müslüfde bir rivayet var. Gelsana en güzel kızlarımızı verelim. Gelsene içimizde en zengini yapalım. Saç verelim. kral yapalım. Ne diyor? Vallahi diyor bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz, yine de bu hak olan davadan ne yapmam? Vazgeçmem.、Diyor. Evet kardeşlerim, dava adamı da ne yapacak? Bu şekilde olmadığı müddetçe arkadan gelenlere örnek olması nedir? Çok zondur. Eğer dünyaya meyledersen, Buranın güzelliklerine, taze yemişlerine, güzel sularına, başka şeyleri söylemeyeceğim. Mail edersen, senin buradan ayrılmak nedir? Çok zordur. Ve bu sefer de sana şeytanın girmesi çok kolaydır. Kaapim Malip olayını hatırlıyor musunuz? Evet. evet. Bakın baş taraflarını bırakıp sonlarına doğru geleceğim. Kendisiyle konuşulmama. emri verildiğinde Rum bir tüccar geliyor kabı buluyor. Ne diyor? İfadeyi hatırlıyor musunuz? Allah seni diyor dünyada eziyet görmen için göndermedi. Duyduk ki diyor efendin sana zulmediyormuş. Gel bizim oraya. Ye iç yaşa diyor. Hani birilerini alıp bilmem nereye götürüyorlar ya boşuna götürmediler bak yedirdiler içirdiler at gibi beslediler kişnetiyorlar. Gel diyor. Habib bin Malik ne yapıyor? Allah ondan razı olsun. Yine iltifat etmiyor. Bakın demek ki kafirler Müslümanların en ufak bir şeyini ne yapmıyor? İhman etmiyor kardeşlerim. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam da çok sevmesine rağmen o sahabeyi olayı es ne yapmıyor? Geçmiyor. Demek ki yapılan bir şeye de yaptırım yapmak gerekiyor. Bu yaptırım ne yapıyor? Mesela şöyle düşünün daha geniş bir ifadeyle örnek vereyim. İntihar edenin cenaze namazını Allah Resulü ne yapmıyor? Kılmıyor. Neden kılmıyor? Ashabına kıl diyor bak. Ama kendisi ne yapmıyor? Eğer Allah Resulü de kılmış olsaydı önüne gelen, kafası etse, cinnet geçiren ne yapacaktı? Çok rahat intihar edecekti. Veya borçlu olan birinin cenaze namazını ne yapmıyordu? Kılmıyordu. Bir cenaze geldiğinde ne diyordu? Borcu var mı diye soruyordu.、Tamam. Hatta birinde aleykümselam ve rahmetullah çok sevdiği bir sahabe borcu var mı diye soruyor. Borcu var deyince kılmıyor. Oradan Sa'd bin Ebu Vakkas ne diyor?、Evet. Ey Allah'ın Resulü onun borcu benim kıl Allah aşkına diyor. Allah Resulü ondan sonra kılıyor. Şimdi düşünün kardeşlerim bu bir eğitim mi? Dürüstlüğe sevk etme mi? Demek ki davetçi eğitimi ne yapacak? Güzel yapacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Ömer'e dünyada garip bir yolcu gibi ol. Hatta bir ağacın gölgesinde oturup sonra kalkan gibi ol dediğimde kendi hayatı buna ters mi? Değil. Çünkü kendi hayatı ters olmadığı için sahabe de bunu ne yapmış? Yaşantısına çok rahatlıkla geçirmiş. Geçen hafta hatırlayacak olursanız vermiş olduğumuz örneklerden bir tanesinde hafsa annemiz geliyor Ömer'e ne diyor ey emir el müminin yumuşak yerde yasan yumuşak elbiseler giysen işte sıcak yemekler yersen niye kendini bu şekilde harap ediyorsun dediğinde Ömer kızına ne diyor Allah aşkına kızım söyledi diyor bir evin en iyisini iç halini kim bilir onun mahremi bilir aylarca Allah Resul'un evinden bir duman tüttü mü? Onun bir gün sıcak yerde yattığını gördün mü? Yumuşak elbise giydiğini gördün mü? diyor. Hafsa ağlıyor annemiz. E sen bana ne diyor teklif ediyorsun diyor. Allah hepimize hayır versin, hayrden ayırmasın. Kardeştim yine temelden bir tanesi, davet tamamen ilme dayalı olması gerekir. Çünkü ilimsiz amel hiçbir zaman insanları hayra ne atmaz götürmez. Ve bütün peygamberlerin daveti ilme dayalıdır, burhana dayalıdır. Allah Azze ve Celle'den bir vahiy gelmeden asla peygamberler ne yapmamıştır? Konuşmamıştır. Hatta vakanın bir tanesine baktığımızda ne diyor Müslümanlar? Muhammedir Rabbu unutu, ona sıf döndü diyorlar. Ama buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ne yapmır? Sabrediyor, onlara hiçbir şey demiyor ve vahy kaldığı yerden devam ediyor. Allah Resulunü İslameti ve Salam da insanlara ne yapıyor? Bunu anlatıyor. Veya sahabeden bir örnek verelim. Allah onlardan razı olsun. İbn Mesuta, İmam Darimi'nin aklediyor. Bir tanesi diyor ki, ben diyor garip hanımı diyor yüz talaklan boşadım diyor. Bu ne yapayım? Ben bilmiyorum diyor.、Ya、nasıl bilmez? Bizim dinde üçtü. Sen bunu yüze çıkarmışsın. Ben sana nasıl çıkarttı diyeyim diyor. Yine İbn-i Mesud'dan İmam Daribi naklediyor. Bir adam bir soru soruyor. İbn-i Mesud diyor ki ben bilmiyorum diyor. E o zaman sen cevap ver diyor. İbn-i Mesud oturduğu yerden sıçrayıp kalkıyor ve adamın sakalından tutuyor. Be adam diyor Allah'ın kitabında bilmediğim, Resulullah'ın sünnetinde bilmediğim bir şeye ben bir söz söylesem Yarın diyor kıyamet gününde bu sözde Allah'ın sözüne ters kütse beni kim kurtaracak? Hangi yer kurtaracaktır ve adam oradan kovalıyor. Bakın alim bunlar. Ve yine kardeşlerim sahabelere bir soru sorulduğunda, Eyşek şöyle şöyle olsa ne olur? Oldu mu? Yok, olsun da bakalım diyor. Bugün olmadan kılıfını insanlar ne yapabiliyor? Oturtabiliyorlar. Öyleyse kardeşlerim davet de ne yapacak? Saf, tertemiz akideye dayalı kalacak. Eğer saf, tertemiz akideye dayalı derse, değilse o muhakkak seni götürecek bir deriye atacak veyahut hak yoldan hak diye seni ne yapacak? Saptıracak. Daha önceki dersleri hatırlayacak olursanız eee İhtilaf edildiğinde neye gidilmesi gerekiyordu? Kitaba müslüfet. Ayet ne diyor? Allah'a Allah Allah havaledim. Allah'a ve ahiret günü iman ediyorsanız, bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır. Öyleyse kardeşlerim dikkat edeceğimiz noktada nedir? Burasıdır. Eğer ilme dayalı bir davet değilse, hiçbir zaman ihtilaf ettiğiniz bir mesele Allah'a ve Resul'una ne yapmaz? Gitmez. Nereye gider? Erzurum'un bir çayırı var. Ne otlar orada? İnekler. Konya'nın ve Konya'nın inekleri otlar. Ankara'nın? Ankara'nın inekleri otlar. Ama hiçbiri aynı yere ne yapmaz? Gelmez. Onun için Kur'an ve sünnet dediğimiz zaman Müslümanlar bununla arınmadığı müddetçe insanlık sıfatında ne yapamaz? Ne yapamaz? yakalayamaz kardeşlerim. Öyleyse ilimsiz amelin insanlara hiçbir faydası nedir? Yoktur. Ne yaptılar Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam'a? O efterdir dediler. Soyu kesik dediler değil mi? Kim dedi? Kendilerine göre ilimli olduğunu söyleyen insanlar. Ama bugüne kadar hiç ne yapmadı? Kesilmedi. Kıyamete kadar da ne yapmayacak? Kesilmeyecek. Öyleyse davet de kitap ve sahih ahidiye dayanmadığı müddetçe ilmi bir hüviyeti olmadıkça hiçbir topluma bu ne yapmaz? Fayda vermez. Bugün birine soruyor, biri geliyor size soruyor, siz sormazsınız da niye böyle namaz kılıyor? Sen diyorsun ki şimdi peygambere göre adam hemen diyor sana ben neye göre kılıyor? Halbuki bir şey itiraf ediyor. Ben ebemi ya da dedemi gördüğüm şekilde kılıyorum. Bu itiraf aslında. Senin davetini yapacağına o sana ne yapıyor? Davet ediyor. Öyleyse biz de ilmi olarak onlara ne yapacağız? Önce Allah'a imanı, sonra Resul'a imanı, sonra ibadet. Evet inşallah bir dahaki ders Selefi Salihin ne izninde davetin parametreleri nasıl olacak onun üzerinde duracağız inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdike. 「ありがとうございました」<音声><音声>